Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Umar Bey. Günaydın. Evet. Geçen haftadan bir haber takibiyle başlayalım herhalde. Rugby finali bu pazar oynanıyor. Yeni Zelanda'nın da büyük başarıları var galiba. Onunla başlayıp sonra takım oyunları ile ilgili Türkiye'nin durumu ile ilgili konuşmaya devam ederiz. Ee, şöyle evet geçen hafta konuştuğumuzda dünya dünyasının yani Türkiye'de biraz az takip edildiğini ama dünyada özellikle belli ülkelerde e, büyük bir heyecan attığını söylemiştik. Bunlardan biri de Gallerdi. E, Ufak Britanya ülkesi yarı finaldeydi çünkü ama Fransa'ya kavga dövüşü maçtan sonra yenildiler. Yani 9-8 büyük umut bağladıkları maça. Fransızlar yani galiba 9 3'te işte 9-8'e tutmayı başardılar yani. maçı kilitlediler resmen. E, son yarım saat skorun üzerine yatarak Hı. finale yükseldi. bayağı da el geldi Fransa ya yani. yani işte, çirkin bir oyun oynuyorsunuz sadece skor oynuyorsunuz böyle maç mı olur diye ama işte e, sporda bazen böyle durum var. Galler ee, takım kaptanı da oyundan atılmış galiba. Hem de maçın daha herhalde 18. dakikası falandı yani. E, 60 dakikayı bir kişi eksik oynadı Galler. E, 15 e, 14 kişi oynadı. de 15'er kişilik iki takım var. Herhalde en kalabalık takım sporudur. Ama ona rağmen de bir kişinin eksikliği de çok fark edebilir değil mi? E ee, diyor fi yani aslında Galler şeyin kurbanı oldu vurucularının kurbanı oldu 3 tane penaltı kaçırdılar bir iki de drop galiba direkten döndü yani ayakla da sayı alındığı için sadece deneme denen ve hani futboldaki golün karşılığı olabilecek sayı ve 5 sayı getiren şey yok oyun yok penaltılar ve drop golleri sayılık şeylere gidilebiliyor, oyunlara gidilebiliyor. onlar orada başarısız oldu Galler. Belki biraz daha ayakları çalışsaydı finale yükseleceklerdi hakikaten. Pazar günü ise ev sahibi ve favori yeni zararında Avustralya karşısına çıktı. Biraz da bekleildiği gibi bir korkuları vardı ama Avustralya'yı 26 yendiler. 26. Ve finale yükseldiler. Çünkü zaman zaman Avustralya hani komşusu Yeni Zelanda'ya ters gelip böyle olmadık zamanlarda galibiyetler alan bir rakip ve tabii hani çok kuvvetli bir rugby ülkesi ama bu turnuva da çok iyi değiller. E, büyük bir hezimet mi bilmiyorum ama büyük bir skor farkı da gözüküyor 20'ye 6 deyince. Evet yani başa baştan emez ama daha büyük hizmetler olduğu için rugby'de evet. ee, şey yani üstünde açık açık ifade ediyor hezimet denemez aslında. Hı -hı. Ee, şimdi finale geldik Pazar günü yine Auckland oynanacak final maçına yani En azından tabii açık favori ama Şöyle bir korkuları var ee, Bundan önceki e, iki dünya kupasında Fransa olmadı ki iki galibiyet almıştı İki efsane galibiyeti ee, Biri 99'daki yarı final maçı ki e, Herhalde Fransa tarihlerinin inanılmaz maçlarından biriydi. Dünya kupası tarihinin de herhalde bu Dünya kupasının. Çünkü maçın skoru 44-31 ama ilk yarıda Fransızlar yenikti. Yani ikinci yarı herhalde 30 sayı falan yapıp Yeni Zelanda'yı duman etmişlerdi. Ee, ve Yeni Zelanda'nın yine müthiş zamanı. Yani herkese e, grup maçlarında İngiltere ya hangi takım varsa hepsini farklı yeniyor. Yarıfinalde rahat giden maçtı. Birden Fransızlar sanki e, seyli denekleymişcesine ikinci yarıda coştular ve 44-31 gibi çok skorlu ve farklı bir sonuç aldılar. Yani 75 sayı e, hayli yüksek bir yarı final maçı için. E, 2003'te de bu sefer e, 2007'de de pardon e, bu sefer e, Çelek finalde Fransa Yeni Zeranda'ya eledi ve Yeni Zelanda ilk defa yarı finale kalamadan elenmişti dünya Kupasında e, Şimdi hani Fransa bu sefer hep ters geliyor maçlarda endişesi var. Yoksa aradaki özel maçlarda, turnuvalarda Yeni Zan'da üstün hatta farklı galibiyetler de aldı ama o iki maç kafaları biraz kurculuyor Yeni Zan tarafında herhalde. Kolay kolay unutmadıkları bir şey. İlginç. O zaman e, bu pazar günü Türkiye saatiyle kaçta olacak? Ee, sanıyorum 11'de. 11'de. Sports TV yayınlıyor. Zaten Dünya Kosova maçlarını maçlarına. Ee, Uydu'dan, e, kablodan, hani diğer platformlarda Oradan izlemek mümkün olacaktır. Ee, evet yani Yeni Zelanda favori burada. Fransa muhtemelen düşük skorlu tutmaya çalışacak maçı. Yani aynı yarı finalde yaptığı gibi. Hani skor öyle 15'in üzerine pek çıksın istemeyecek. O zaman belki bir şansı olabilir ama skorun biraz açıldığı maçta e, yeni yani ilk kere de diyelim ki Yeni Zelanda iki deneme yaptı. Deneme 5 sayı artı e, Transformasyonla beraber iki şey daha getiriyor. iki sayı daha getiriyor. Yani yedi sayı demek. Öyle bir ilk yer olursa hem herhalde e, rahatça kazanır diye düşünüyorum. E, işte uluslararası da bunu bekliyorlar zaten. Bu problemli yılda biraz kendilerin açısından e, deprem, çevre felaketi vesaire derken. Evet bir, bunu da hala halledebilmiş değiller. Petrol, şey. Moral olabilir. Yani dört milyon nüfuslu bir ülke olduğunu unutmayalım. Dört, dört buçuk galiba aslında küçük bir ülke ama bir sürü sporda başlarak olmak üzere de hayli etkililer. Evet. Peki buradan e, takım sporlarında Türkiye'nin durumu hakkında konuşacağız demiştik. Oraya yani, geçelim. E, yani futbol dışındaki salon sporlarını kastederek özellikle basketbol, voleybolu kasteterek söylüyorum. Burada Avrupa ya yavaş yavaş açılıyor ve Türk ne kadar İddialı olabileceğini hani biraz şu bir iki haftada e, görmüş bulunuyoruz. E, yani burada ilginç gelişme var. basketbolda örneğin e, Avrupa Ligi'nin sponsoru zaten Türk Hava Yolları. TH'ye Euro Lig diye oynanıyor geçen sezondan beri bu e, kupa. E, sezon sonunda 4'te final de İstanbul'da yapılacak. Nisan ayında. Bu tabii e, Türk takımının iştanı daha da kabarttı takımları derken burada yeni ismini Anadolu Efes ve e, Fenerbahçe ülke söz konusu bunlara bir de iki sezondur yaptığı yatırımla Galatasaray eklendi e, onlar da ele öneriime geçerek Avrupa Ligi'ne kaldılar ve üç takım 11 sezon sonra tam 11 sezon sonra 3 takım e, temsil ediyor Türkiyeyi bu zaten önemli bir gelişme yani 24'te 3 önemli bir oran e, yani ancak işte İspanya e, gibi bir ülke. Hani Türkiye'nin önünde sayı olarak. Ee, ve Epey Piltan çok oyuncu değiştirdi. Hani ciddi paracı ciddi bir kadro kurdular ama ben geçen sayılardaki acaba çok mu büyük bir devre daim var? Yani yine 8 yeni oyuncu uyum süreci bunun getirdiği sıkıntılarla mı geçecek derken sezonda bu sefer iyi başladılar ve dün de yani Avrupa'nın en zorlu depresmanlarından biri kabul edildi ama Belgada kazanırlar oynayın yani Partizanla Belgadlan ama her zaman zordur ee, yani böyle çok büyük paralarla kadro kur masalarda nasıl bu okul olduğunu biliyoruz onun yani iki oyuncu gönderir, yerine dört tane yetiştirir ee, yılın en sürpriz takımı olay verir Partizan ee, basketbolu bilen 15 bin seyirci önünde oynuyorsunuz ee, sorunlu Refet Bilcan zaman zaman 20 sayıya yaklaşan farkı Maç sonuna kadar muhafaza etti ve 13 TL kazandı örneğinde. Ee, çok iyi bir sonuç yani ilk maç için. Ee, Galatasaray işte burada sürpriz takım. Eski bir Efe ile çalışıyorlar. Onlar da Polonya'da kazandılar. Ee, bir deplasman gayretti. Bir Fenerbahçe ilginç yani. Ee, İstanbul'da Karla Boran'a eğilirler İspanyol takımına. Ee, ama yani sezon sonunda ciddi rakiplere karşın Hmm, ben bir takımın en azından şeyde olacağını düşünüyorum. Yani burada da sanki Anadolu Efes biraz daha başlıyor. Yani İstanbul hedefi, dörtlü finalin burada olması e, son yıllarda, e, son yıl demiyorum zaten, yani uzun yıllardır bir Türk takımın hedefliyi başaramadığını e, gerçekleştirebilir. Yani dörtlü finalde Avrupa'nın zirvesinde bir Türk takımı görebiliriz diye düşünüyorum. Yani o İstanbul'da kendi seyircisi yönünde oynamak. E, Şeyi etmiş gözüküyor bütün takımlar yani. Yatırımlar arttı bu sene. Ee, kadınlarda da durumun farklı Orada ilginç durum var. Oradaki takım var. Ee, Fenerbahçe ve e, Galatasaray yine. Hani Fenerbahçe zaten son iki sezondur hep iyi. Çeyrek final, ikinci tur çeyrek final. Yani Dörtte finalin kapısından dönüyor iyi bir takım. Ee, Galibetle de başladılar ama Galatasaray çok iyi. Ee, kadınlar NBA'in, yani double NBA'in en iyi birkaç oyuncusu bu takımlarda oynuyor. İlginçtir. Yani yazın Amerika Ligi'nde oynayan oyuncular bardan itibaren Avrupa'ya göç ediyorlar. Rusya, Türkiye, işte Fransa, İspanya gibi iddialı ülkelerin takımlarına yer buluyorlar kendilerine. Ve yani Galatasaray 4-5 bu kalitedeki oyuncuyla iddialı bir takım kurdu ve Salı günü ben tam menajerleriyle konuşuyorum ee, Galatasaray Kadın Takımı'nın. Biz şeyleri adayız dedi. Ee, kadınlar da erkeklerden farklı olarak dörtlü finali sekizli final yapılıyor. Yani hani finaline itibaren e, sekiz takım bir şehirde işte üç maç oynuyor. Bunu da izlemişti Dünün adaylık dosyası belli oldu ve e, bu da İstanbul'a verildi. Sekizli finalde kadınlardaki ev sahibi Galatasaray olacak. Erkeklerden sonra yani kadınların şampiyonu da İstanbul'da belli olacak. İlginç bir basketbol senesi dileyacağız. Türkiye açısından yani, yani hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa şampiyonları mı? Aynen öyle. Tabii kulüpler yine Avrupa şampiyonu hani. Çok açık. Yani böyle yıllarca isimleri değişse de işte yok şampiyon kulüpler. Avrupa ligi o kupayı kazanan takım Avrupa şampiyonu da açıkça İstanbul'da belli olacak. Ve her ikisinde de şanslı olduğu söylenebilir, değil mi Türkiye'den takımları? Evet, yani belki kadınlara daha fazla, yani erkeklerden. Çünkü erkeklerden hani bir, işte CSKA Moskova, Panathinaikos, Barcelona gibi, yani sportif olarak ağırlık sahibi birkaç takım var orada. Kadınlarda dengeler biraz daha fazla değişiyor. İşte, Rusya'da çok yatırım yapan birkaç takım var ama işte başkanı ölüyor, birden hani para musluğu kesiliyor. Ee, oraya yatırmak gereken para erkeklere göre daha az. Yani 2 milyon euro attırsanız bütçeyi çok fark ettirebiliyor olayı. Ee, e, yani Galatasaray ve Fenerbahçe'de isirgemiyorlar Yani o yatırımı yapıyorlar hakikaten. Ee, Türk oyuncular da hiç aşağı kalır durumda değil. 3 ee, ay önce e, Avrupa ikincisi olduğunu unutmayalım Türk milli takımının. Yani, e, oradan gelen kaliteli 8-9 oyuncu da zaten işte bu Türkiye'deki 2-3 takıma da olmuş durumda. Fenerbahçe örneğin en iyi, hani milli takımında kilit üç oyuncusuna sahip Türk oyuncusuna. Ee, yani belki Avrupa Ligi şeyde de 8'li finalde de ben yani iki Türk takımı göreceğiz yarı finalde eşleşmeleri bağlı olarak eee olmayacaktır. Evet takım oyunlarında özellikle e, voleybolda ve basketbolda bayağı Tabii voleybolda da öyle durum var. Kadınlarda bir e, dünyadaki takdim yüzünden bir garip durum var. Çünkü orada e, Avrupa'da ligler başladı derken işte bir ara verilecek. Çünkü şey e, Dünya Kupası diye böyle bir ara organizasyon oluyor. Dünya şampiyonası değildi. De, bir birey ara verecek. Ileri. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi maçları başlayacak. Ama orada da e, yeni ismiyle Fenerbahçe Üniversal'ın Vakıfbank Türk Telekom'un eczacı başının çok iddialı olduğunu söyleyelim. Yani geçen sene bir Türk takımı Avrupa şampiyonu olmuştu. Aynısı bu sene olursa şaşırtıcı olmayacak. Onu söylemek lazım. Ee, yani iddialı kola ve kadro ve ciddi bütçelerle yine orada. Üç Türk takımı. Ee, bir erkekler voleybol. Herhalde bu dört arasında Türkiye'nin en başarısı olduğu e, takım sporu. Hmm. Orada da Arkası Fenerbahçe var. ...şampiyonlar liginde ama... ...tabii diğerleri kadar idealiyler... Ee, ...ilk maçlarını kazandılar... ...her şey karşı bu hafta... Ee, ...ama orada hani bir yarı finalden... ...finalden bahsetmek... Ee, ...şu aşamada imserlik olur yani... Ee, ...gruptan çıkmak herhalde olacak ilk amaç... ...ama yani... ...voleybol'a, basketbol'a... E, ...çok ciddi yatırım yapıldığını atılsalım... ...yani bazen gözden kaçıyor... ...Avrupa'nın dünyanın yabancılarından bağları oluyor oynuyor şeyde Türkiye liginde. biz unutuyoruz burada. Evet. Peki şey e, bu arada e, Türkiye takımları değil ama 8 e, e, tenis tenis de 8 e, 8 e, kadın Evet ilk atlatınız e, nasıl? At? Ben de hatırlıyordum neredeyse. Gelecek hafta e, İstanbul'da İngilizce ismiyle WTA Championships. Yani Türkçe çevirirsek ee, dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası diye çeviriyor Dünya isimini pek anmazlar tenisti ama e, Kadınlar Tenis Birliği Şampiyonası, Yılsun'un turnuvası Diyebileceğimiz son turnuvası var Kadınların teniste ee, Aslında 1972'den beri yapılıyor bu Ama çok isim değiştirdiği için Gerek sponsorları gerek e, Kadınlar Tenis Birliği'nin e, Şeyi nedeniyle e, Hani pazarlama hamleleri nedeniyle şimdiki ismi WTA Championship yani Kadınlar Tenis Birliği Şampiyonası ee, çok eskiden Master's'tı ismi ee, siz belki hatırlarsınız evet yani Master's'dan ama amacı şu e, işte Ekim ayının 2. ve 3. haftasında Dünya Sıralamasında Kadınlar Dünya Sıralamasında e, en iyi 8 e, ilk 8 sırada bulunan tenisçileri bir şehirde bir yere getirip hani e, onları son kez karşılaştırmak zaten sezonun son turnuvası sonra sezon bitiyor ee, ve İstanbul aday oldu. 3 yıl için kazandı. Bu yıldan itibaren 2011-2012-2013 Dünyanın en iyi 8'ini İstanbul'da izleyeceğiz. Ee, turnuva salı günü başlıyor. Ee, burada çiftlerde de en iyi 8 çift var tabii. Sadece en iyi 8 tek tenisçi yok. Çiftlerdeki e, en iyiler de burada e, korta çıkacaklar. Salı günü başlıyor turnuva. 8 tenisçi 4-2 gruba ayrılıyorlar. E, ...lik usulü karşılaşıyorlar... ...gruplarda 2ye iki, girenler... E, ...grup maçları bittikten sonra... E, ...Cumaş günü... ...bir sonraki cumartesi yarı finalde oynuyor... ...pazar günü de Galip'ler... ...finalde karşılaşıyor... ...ne kadar bir hafta sürüyor yani öyle mi? Ne Salı, kadar? Salı pazar günü evet yani... E, ...eğer bir sakatlık falan olmazsa... ...finale çıkacak denizler... ...beş maç oynayacaklar yani... ...üç grup maçı yarı final... Evet. ...artı final... E, bazen de bu arada sakatlık oluyor... Onun yerine yedek denizçi geliyor. Öyle ihtimaller mümkün. Ee, İstanbul'a gelecek 8 tenisçinin 7'si belli. 8. sıra için hala bir çekişme var. Ee, 8 denizçi e, atlamazsam şöyle sayayım. Yani bir yıldır zaten, bir yıl aşkın bir süredir e, bir numaradaki yeni kaptırmayan Danimarkalı Wozniak'i Rus Sharapova, e, Beyaz Rus Azarenka, Çek Kvitova bu yıl Wimbledon şampiyonu Avustralyalı Stosser Amerikaçık şampiyonu, Çinli Nali, Fransa şampiyonu bu yılın. Ee, e, bir kişi unutuyorum. Yani hmm, bu ha. konuda sana evet. destek olamayacağım. <gülüyor> evet. Yani şimdi Espre sayınca bir kişi unutuş oluyorum orada. Sekizinci sırasın şöyle bir çekişme var. Yani. Dünya salamasında 8 numaralı Polonyalı Radwanska ile 9 numaralı Fransız Bartoli çok yakınlar. Bu hafta bir ihtimal vardı. Radwanska şu an devam etmekte olan Moskova turnuvasında bir tur geçse e, garantiliyordu. Ama hemen elendi ikinci turda. Yani ilk on turda elendi. Fransız Bartoli'nin de kazanması lazım. O da halen devam ediyor. Yani çerefine yükseldi. E, eğer Moskova'da şampiyon olursa İstanbul'a Bartoli gelecek. 8. isim olarak. Tabi şöyle sakatlık ihtimallerine karşın 7. isim de geliyor. Aslında ikisi de gelecek zaten İstanbul'a da ee, kimin otomatik olarak oynayacağını ee, Moskova'daki finale kadar bekliyoruz. Yani muhtemelen pazar günü bile belli olabilir İstanbul'un 8. isimi. Sakatlık konusuna gelince örneğin Maria Sharapova bu yıl tekrar ciddi bir yükselişe geçti. Problemli Sakatlık dolu yıllardan sonra ve iki numaraya kadar yükseldi ama bir ayda sakat. Oynamıyor. Yani İstanbul'da oynamayacağına dair bir açıklama yapılmadı henüz. Hatta e, sevgilisi Efes Bilsenli basketbolcu Vuyakiş yüzünden biraz da iki haftadır falan burada İstanbul'da. E, ama hani benim bir şüphem var acaba ithali kadar sağlıklı mı diye. E, çünkü tenis sezonu çok uzun düşünün ocağın birinden başlıyorlar. E, kimin ortasına geldik? Dokuz buçuk ay, yani ona Varan bir sürede devam ediyorlar. E, yani kendini riski yapmayacaktır yenisinin içinde. Burada sakatlığın yükseltmesi daha fena sonuçlar doğurabilir. E, ama çok Sinan Erdem spor sonunda çok e, iyi Sin maçlar izlenecek. Yani dünyanın Sinan iyi... Erdem'de başlıyor değil mi? Evet. E, mesela çeyrek final, yarı final, finali bilet kalmadı örneğin birkaç hafta öncesinden. Yani bu o maçlarda e, herhalde davetler dahil 14-15 bin seyircinin olacağı anlamına geliyor. İyi bir rakam yani. E, tenisin henüz böyle e, yani son birkaç yıldır iyice popülerleştiği bir e, ülke olarak e, bu ilgi çok iyi. Yani. yani o bir meraklı kitlesi var tenisin ve bu trinomayı e, başından beri dört yöze bekliyorlardı. biletlerini de ama Grup maçları hafta içine geldiği için orada şey olacaktır. Mutlaka bilet yer olacaktır. Ee, sanıyorum hala satılıyor biletikste. Ee, grup maçlarına bilet. Evet. E, i̇yi bu şekilde de tamamlayabiliyoruz herhalde. Bir de dün akşamki Beşiktaş maçını bu Türkiye'de gazetelerin bir bölümünün <gülüyor> geç e, müvezilere yani kiosklara filan bakkallara geç gelmesine yol açan olay ya da değinelim Beşiktaş'ın maçı UEFA'ya mektup yazmıştınız zaten evet. Değil mi siz? şu maçları erken alın kardeşim diye yani hele bu Avrupa Ligi ıı, uygulamasıyla 3 sezondur çünkü o Perşembe'nin ilk maçı Türkiye Sahibi 8'de oynanıyor İkinci maç 1005'te başlıyor Hani evet gece işte öyle bitmiyor yüz, maç. O yüzden de arada işte Kuzey Irak'a 10.000 askerle kara harekatı gibi konular ikinci plana düşüyor ya da Kaddafi'nin öldürülmesi <gülüyor> bütün bunları öğrenmeseyiz de olur diyorlar gazeteler. Daha önemlisi maç çünkü Yunanistan'daki protestolar, ETA'nın şey bırakması Çağrıdan korkulur Beşiktaş <gülüyor> Yani şöyle muhtemelen e, Beşiktaş golü 96 dörtte yedi yani duraklama hikayelerini. Maçın golü herhalde bugün olmuştur Türkiye saatiyle. Dün değil. <gülüyor> evet. 10-0 başlayan maçta Beşiktaş golü bugün yedi yani. E, evet. O taslıtusuz maçta e, hani e, bir önceki maç haftasında Stoke'yi kaybetmişlerdi. Dünkü beraberlik hakikaten iyi olurdu. Ben de o son bölümü izlemedim maçın ama e, hani 90 artı artık e, gol yemek şey e, çok kötü bir sonuç yani. Hani, hani bir puan aldık diye bakıyorsunuz. E, hani bu kadar maçın sonunun sonunda yemekti. Beşiktaş'ın gerçi Avrupa Kupaları adetlerinde vardır. <gülüyor> 10 dakikalarda evet, yediği goller aldığı mağlubiyetler. Türkiye Kupası'nı da iade ettiğini bu şike olayları dolayısıyla Onur bizim kupadan çok daha önemli diye sanıyordum. Ama öyle değilmiş Gülen Gül Altın Sayın geçenlerde yazdığına göre de. İşte öyle bir anda bunlar ama kupanın yani maddi olarak kupa hala şeyde federasyon kulüpte duruyor haber evet. yapılmıştı bir ay kadar önce galiba. Yani onu da takip ederiz. E, süreyi de bitirdiğimiz anlaşıldı. Peki o zaman haftaya yeni e, yayın döneminde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp teşekkür Spor